Cenab-ı Allah hayırlı vesile eylesin. İnşallah. Daha önce özetleyerek ne demiştik? Namazın farzı 12'dir demiştik. Altısı dışından denir. Şart demiştik. Şartları sıralamış üzerinde konuşmuştuk. Altısı Ramazanı namazın içinden diye adlandırdığımız nedir? Fıkıh dilinde ne denir buna? Rükün denir. Namazın rükünleri denilir. Dolayısıyla Namazın rükünlerine başlayacağız. İlk önce bir adlarını şöyle sıralayalım. İlki nedir? İftitah tekbiridir. İftitah tekbiri. Diğer adı nedir? Tekbiri tahrimdir. Biz çok kullanmıyoruz tahrim tekbirini veya tekbiri tahrimi ama fıkıhtaki asıl ismi nedir? Tekbiri tahrim şeklindedir. Birincisi bu, ikincisi kıyam, üçüncüsü kıraat, dördüncüsü rükû, beşincisi secde, altıncısı kade-i Şimdi bu altıncısının izah ihtiyacı var. Hepsi üzerinde konuşacağız da ilk önce ne demek olduğunu anlayalım. Ka'de ne demek? Oturuş demek. Ahira ne demek? Son oturuş demek. Birinci ifadesini veya ikinci ifadesini kullanmıyoruz. Çünkü sabah namazında bir oturuş var, o oh farz. Öğle namazında iki oturuş var, ikincisi farz. Akşam namazında iki oturuş var, ikincisi farz. Birincisi değil. Anlaşıldı? Onun için ne ifadesini kullanıyoruz? Kade-i Ahira. Son oturuş ifadesini kullanıyoruz. Anlaşıldı? Şimdi gerisin geri dönelim. İlk önce nedir? İftitah tekbirinden başlayalım. İftitah tekbirini dallanıp budaklandırmıyoruz. bundan şey nedir? Allahu Ekber demektir. Bu sırada ne olur? Eller kalkar. Hanefilere göre baş parmaklar kulak hizasına kadar erkeklerde kalkar. Bu şekilde iftidah tekbiri getirilir. Şafiilerde eller omuz hizasına kadar kalkar. O şekilde iftidah tekbiri getirilir. Bizde bayanlarda omuz hizasına kadar kendilerini ester hallerine daha uygun olduğu için bayanlar da omuz hizasına kadar el kaldırırlar. Dolayısıyla tekbirin alınış şekli budur. Üzerinde ittifak edilen sıyigası da Allahu Ekber sıygasıdır Böylece namaza başlanılmış olur. Bu tekbiri namazın içinden mi dışından mı sayanları vardır. Çünkü çok kritik bir noktada. Namazın dışındandır. Bu getirildikten sonra namaza girilir diyenler dolayısıyla ellerin Allahu Ekber demeden önce kaldırılmasını kaldırıldıktan sonra Allahu Ekber denilmesini tavsiye ediyorlar. Ama doğru o doğru arkasından namazın içinde olanlarda dolayısıyla Allahu ekber el burada gidip buradan hareket ederken denilmesini tavsiye ediyorlar. Do, do, doğru olan herhalde Allahu ekber buradan başlayıp yola devam eden daha gönül ısıtıcıdır çünkü ekseri ilim ehli namazın içinden saymışlardır tekbiri tahrimi. Yani kulağı kaldırıp da kulak hizasına baş parmaklar gelince Allah-u Ekber denilmeye başlaması sonra yola devam ederek bağlanması asıl olandır. Şimdi rükünleri üzerindeki aradaki sünnetleriyle de beraber yola devam ediyoruz bir bütünlük olsun diye tekbirimizi getirdik. Getirdiğimiz andan itibaren ne olur? Namazın da yasaklar çerçevesinin içerisine girmiş oluruz. Biz sana haçta bir ihram ifadesi kullanıyoruz. İhramı anlatmak zor zorluk çekiyoruz. Niye? Zannediyorlar ki ihram erkeklerin giydiği izar ve ridayaya denilir. Hayır erkeklerin giydiği izar ve rida'ya ihram denilmez. Onun birisinin adı izar birisinin giydiği rida. Ama erkekler İhram yasağına uymak için onu giye giye, ihram denilince akla o geliyor, o zannediliyor. Halbuki erkekler de veya niyet edip telbiye getirenler de bir yasaklar çerçevesine girerler. Bu yasaklar çerçevesi ibadetin ruhuna uygun bir çerçevedir. Yasak olsun diye değil, ibadetle uyum göstersin, sıralan bir yerde olunmadığı, bil ibadetle iç içe olunduğu anlaşılsın ...buna göre gönül huşu kazansın... ...buna göre hareket edilsin diyedir. Nasıl onda koku sürünmek... ...artık tıraş, ke, tıraş etmek... ...olmak... ...tırnakları kesmek ve benzer caiz değilse... orucunku kendine uygundur... namazınkı da kendine uygundur. Allahu Ekber deyip el bağladığınız an... ...artık konuşamazsınız... ...gülüp oynayamazsınız... ...çanta boğul taşıyamazsınız... ...mutfak işleri göremezsiniz... Nedir? Namaza uygun bir ibadet ruhunun içerisine giriyorsunuz demektir. O namaza uyan şeyleri yapacaksınız, uymayanları yapmayacaksınız. Hani sahabe anlatıyor ya, paylaşmıştık bir iki kere, paylaşmakta fayda var. Milletle beraber namaza durdum diyor. Aksırdı birisi diyor, yerhamık Allah dedim diyor. Millet diyor, yan gözle bana baktı, ne bakıyorsunuz demiş onlara bir de. Bir de bozuk atmış Beni ikaz ettiler diyor. Anladım ki hatalı işler yapıyorum. Sonra diyor Resulullah bana öğretti diyor. Anam babam feda olsun. Kızmadı. Azarlamadı beni diyor. Bu namaz şuna uygundur, şuna uygundur. Anlattı diyor. şey olarak. Şimdi dolayısıyla biz ona huşusuna uygun bir yapı içerisine giriyoruz. Tamam. Ondan sonra namazın gereğini yapıyoruz. Bu gereklerden bir tanesi. Şafiilerde de, Hanbelilerde de, Hanefilerde de ortak olan sünnet el bağlanmasıdır. Anlaşıldı? Elin bağlanmasıdır. Elin bağlanması ile ilgili sahih hadis vardır. Bir. İkincisi, el bağlanırken sağ elin, sol elin üzerinde olması ile ilgili de hadis vardır. Tamam. Dolayısıyla sağ el, sol elin üzerinde da hadisi. El bağlamayla ilgili hadisi de ne olur? Güçlendirir ayrıca. Devam ediyorum. Elini, elinin sağ elini, sol elinin üzerine koyduk şeklinde hadiste vardır. Tamam. Buna dayanarak, Hanefilerde, Şafilerde, Maliki diyorum, Hanbelilerde el bağlamak sünnetten kabul edilir. Tamam mı? i̇mam Malik Rahimullah Medineli'nin ameline dayanarak el bağlamanın sünnet olmadığı kanaatindedir. Yani bu kadar bilginizin genişlemesini istemiyorum. Bazen geniş bilgi diğerini unutturabiliyor. Gerisin geri dönüyorum. Çünkü umreye giden insanlar el bağlamayanları da görüyorlar. Eyle bağlamayanlar ikidir. Bir Malikilerdir bir de Şiilerdir. Malikilerinkinin sebebi Nedir daha ziyade? Medineli'nin amelidir. Şiilerinkinin genellikle sebebi Ehl-i Sünnet'e muhalefettir. Vallahu <gülüyor> alem. Tevah miras devral devraldığına göre. Demek ki böyle bir şey görmeseydi Medine ahalisi yapmazdı. İmam-ı için Medine'nin imamıdır. İmamu daril Darül Hicre'dir. Medi hadisleri Medineli'nin amelinin önüne ahad hadisleri geçirmiyor. Prensibidir onun. Evet. Şimdi geri, geri döndük. Başka bir mevzu gündeme geliyor. Şimdi el bağlama var. Sağ elde sol elin üstünde olacak. Bu da var. Namaz kılmasını bilmeyenler veya geri gelenler veyahut da protokol gereği namaza katılanlar her ne kadar sol eli sağ elin üstüne bağlıyorsa da sağ el sol elin üstünde olur. Şimdi iki türlü hadis var dedim. Dikkat ederseniz. Bir el koymayla ilgili hadis var. İki, el bağlamayla ilgili hadis var. Son devir kaynaklarında daha ziyade gözümüze çarpıyor. Mesela Merak-ı-Felahta var hatırladığım kadarıyla. Şurum Bilali son devirlerin insanlarındandır. Var. İki yolu birleştirenlere de işaret ediliyor. İki yolu birleştirme ne demek? El bağlarken, şimdi şu iki barbağınızı bilezik gibi bile geçirirseniz, bu üçünü de üzerine korsanız, Böylece hem bağlama hem de koyma gerçekleşmiş oluyor diyorlar. İki sünneti birden yapma imkanı elde ediliyor. Şimdi bu doğru. Ama buna itiraz eden ilim ehli de var. Onlar da diyorlar ki onlar da doğru. Onlar ne diyorlar? Evet diyorlar. Bu şekilde hem bağlama hem de el el üstüne koyma iki sünnet birden gerçekleşir. Ancak Allah Resulü'nün böyle yaptığına dair hiçbir haber yok diyorlar. O zaman ya koyma şeklinde ya bağlama şeklinde birini tercih etmek, Resulullah'ın fiilen yaptığı bir şeyi tercih etmektir. Biz onu buna tercih ediyoruz diyorlar. Bu daha makul, daha oturaklıya benziyor. Şimdi elimizi bağladık veyahut da el el üstüne koyduk. Pekala, bu vücudun neresinde duracak? Ondan sonra nerede bağlanacak? Göğüste mi? Göbek üstünde mi? Göbek altında mı? Vücudun bağlandıktan sonra neresinde durulacak? Bununla ilgili de iki hadis geliyor. Gelen rivayetler çok güçlü değiller. Her ne kadar göğüse ile ilgili gelen rivayeti i̇bn Hacar Hacer merhum daha güçlü görüyor ise de hocası olan, kolay kolay da verdiği hüküm sekmeyen, son derece titiz olan ve tarafsız olan. Verirken, Zey İmam Zeylaghi var nasbur ı Raya müellefi, o diyor ki bu hadislerin ikisi de güçlü değil. Dolayısıyla delil getirilen nedir? Hanefilerde daha kaynaklara inerek dikkat ederseniz şöyle bir delil getiriyorlar. Direkt hadisi getirmek yerine. Ne diyorlar? Elinizi bağladığınız zaman kendi haline elinizi bırakın. Gidip nerede duruyorsa orası olsa gerektir diyorlar. O da gidiyor göbek altında duruyor. Anlaşıldı. Bu hanbelilerde de var bu pratik anlayış biraz. Göbek altında duruyor. Şimdi devam ediyoruz. Arkasından bakıyoruz ki diyorlar, namazın huşusuna da uygun bu. Yapı olarak. Bir basamak daha. Hadet-i Ali'den gelen ve mürsel olan, mürsel demek, Peygamber Efendimiz'den kimin duyduğu net belli olmayan hadistir. Mürsel olan hadiste de nedir? Bunu teyit eden bir rivayet var. Ne diyor? El, el üstünde Göbek altında bağlamak sünnettendir diye bir hadis var. Yine sünne de sünnettendir bir hadis var. Bu tekrar ediyorum güçlü değildir. Ama var olanı bağlama var. Sağ sol üstüne ölümü var. Nereye konulacağını bağlamadaki o bu tasdik edici ve destekleyicidir. Dolayısıyla amel ediliyor. Bizim birçok kaynağımız, Dikkatli ve koyduğu hükümlerde titizlik gösteren kaynaklarımızda zaman zaman sünnetten olarak zikredilse de el el üstünde bağlamak sünnettir. Sağ elin sol üstünde üstünde sünnettir ama göbekte durma müstehaptır veya menduptur şeklinde geliyor. Niye? Bu rivayet sebebiyle. Anlaşıldı. Tekrar gerisini İmam-ı Şafii Rahmetullah aleyhi göre ise göğüste bağlamak nedir? daha güçlüdür. Şafiler genellikle göğüs üstüne bağlarlar. Hanımlar için Şafilerle Hanefiler arasında bir fark yok. Hanefilerde de hanımlar daha ester olduğu için göğüste ve Şafilerde de göğüstedir. Gü yani nahır kelimesi ifade kullanılıyor. Yani o şekilde. Şimdi genellikle göğüs altı şey erkeklerle fark yoktur ifadesini ve ısrarla kullanan kim vardır? Selefi meyilli kardeşlerimiz var. Ama tekrar ediyorum, 4 mezhebin 4'ünde de kadınların ester olanı tercih etmeleri daha doğru. Anlaşıldı? Bunu ısrarla dile getiren sahabiler de var. Sadece imamlar değil, sahabilerden de bu konuya ayrıca vurgu yapanlar vardır. Hz. Ömer radiyallahu an gibi. Anlaşıldı. Şimdi tabi günümüze gelelim. Günümüzde bir insan elini bağlamıyorsa ve bunu diyelim ki maliki olduğu için yapıyorsa bir şey söylemekte fayda var. İki, bir insan elini bağlamasa namazı sahih midir? Bütün imamlara göre sahiptir. Çünkü sünnettir neticede. Sünnet kıymetlidir elbette ki. Ama namazın sıhhatini tesir etmez. Tamam. İkincisi göbek altı bağlamadı da göğsünde bağladı. Sünneti yerine getirmiş midir? Evet. Belki daha faziletli olanı yerine getirmemiştir. Dolayısıyla hoş karşılanmalıdır. Tamam. Veya işte göbek altı bağladı. Sahih midir? Evet sahihtir. Ancak bir sıkıntımız var. Bunu farklı görüneyim. Belli bir grubu temsil edeyim. Başkalarından daha bilgili olduğumu göstereyim. Birisi beni kaz ederse, şu şöyle şöyle şöyle diyeyim diye yapıyorsa bunda sıkıntı var. Bu doğru bir tavır değildir. Normal tavır, müminlerin aktığı mecrada akmayı başarmaktır. Ana nehirden kopmamayı başarmaktır. Mecrada gürül gürül, Berrak ve bulanıklıklardan uzak akmayı başarmak doğru olandır. Kim müminlerin seçtiği yoldan başka bir yol seçerse anlayışıyla mücadele etmeli de her mümin. Biraz gittim şurada okudum falanlardan bir şey duydum. Falan gruba katıldım oradan şunu öğrendim. Dolayısıyla şimdi ben böyle hareket edeyim. Bu doğru tavır değildir. İlk önce düşünmemiz gereken model çizgi şudur. Ejdat yıllarca böyle yapmış veya İmam Şafii bu Hanife böyle demiş. Acaba neden demiş? Bunun aslında bir şey olmasa olmazdı. İlk önce bunun bir araştırılması doğru olandır. Halkımız gelenek geriye alışkanlık gereği yapabilir. Doğru. Şuurunu kaçırmış da olabilir. Ama ileriden beri geliyorsa bir altyapısı vardır. Onu öğreneceğiz. Bir. Bilerek yapacağız, çevremizdeki insanlara da ya biz alışarak geldik yapıyoruz ama bunun aslı temeli şuymuş diye bilinçlendireceğiz. Onlar da artık davranışlarını şuurla yapacaklar. Hayır budur, inat etmek değildir. Şimdi kardeşimiz gidiyor bir yerde okuyor. Geliyor namaz kılıyor. Eskiden mahallesindeki millet onu işte oraya gitti, şuraya gitti, okudu diye sevip ederken geliyor safın arasına duruyor. Ayaklarını iki metre açıyor. gollarında var mı lan bana yan bakan diye bağlıyor. Ondan sonra CHP, cemaatin bütün ona karşı. <gülüyor> CHP zaten ayrı bakıyor. O zaman hemen damgayı vuruyor. Cemaatin ona bakış tarzı değişiyor. Ondan bir şeyler alacakken. Onun okumasından ilminden istifade edecekken bu da o kardeşimizi daha yeni şeyler öğrenmeye teşvik edecekken baştan zıtlaşma başlıyor. Bu doğru tavır değildir. Bu bizim cemaatlerimizde de vardır. Bunu şunun için söylüyorum. El böyle yaparak dua etmek caiz mi? Evet caiz. Yalnız dua böyle mi yapılır? Hayır. O zaman niye ısrarlı böyle dua edilir? Bizim gruptan olduğu belli olsun diye. Bunun daha nice örnekleri var. Bu belli bir oranda, evet belli olsun anlayışı taşır ama bir başka oranda da dışlayıcı mana taşır. Farklılık manası taşır. Bu nevi tavırlardan uzak durmak olandır. Gönül arzu eder, bir kenara büzülmüşün dua ediyorsun, böyle uygun gider. Bazen böyle uygun gider. Bazen Allah Resulü'nün hem de yapıldığı gibi... Bedir'de yaptığı gibi ya Rab diyerek o hale uygun gider. Doğru olan budur. Dolayısıyla birbirimizden ayrılmanın değil, birbirimizle bütünleşmenin gayreti, azmi ve şeki içinde olmamız gerekir. Buyur, buyur. Ya, meşru, aynı zeminde akmayı mı ittifakı mı yani, farklılaşmamak ya dua meselesi ayrı yani peygamber efendimizin kaç türlü dua ettiği var dua şekillerini oradan alıyoruz gökten düşerek öğren öğrenmiyoruz yani peygamber efendimizin böyle dua ettiği var böyle dua ettiği var hatta abası omuzundan düştü diyor o var efendimizin böyle dua ettiği yatarken daha çok var yani yatakta dua ederken Efendimiz böyle dua ediyor. İki elini Ayşe Valide'nin birleştirerek dua etti diyor. Falak ve Nas surelerini okur, başından aşağı sürer, öyle uyurdu diyor. Kısaca bu var. Peyga pekala peygamber her çeşit dua yapıyor. Sen niye tip dua yapıyorsun? Bir. İkincisi tekrar ediyorum. Ayrı tutmanın şu var. Men şedde şedde finnar diyor. Kim ana cemaatten ayrılırsa nara doğru ayrılır diyor. Daha dünya kadar var. Demin dediğim ayet-i kerime var. Kim müminlerin seçtiği yoldan başka bir yol seçerse var. Kim müminlerin seçtiği yoldan başka yol seçerse var. Bunun daha nice örnekleri de var. Da. Gerisin geri döndük. Farklı şey yapmak için değil. Yani hoş görürüz ama böyle değil. Uygulama nedir? Doğru olandır. istikrarlı olandır. Ya böyle yaptım ama öyle de yapılır diye biliyorsa şu sebepten veyahutta da bu hadiste karşılaştım, sıhhatine baktım, ettim, gittim, bilgi birikiminde buna müsaitse hoş karşılanır. Ama değil, iddia ve başkalarını küçümser bir tavırla ise son derece kötüdür. Belki söyledim ama yine söyleyeyim. Bu tip beğenmemezlikler, karşıdakını küçük görüşler, kişiyi yükseltmez, inanın düşürür. Bir kitap evine giriyor. Anadolu'daki, Akdeniz'deki bir şehirde bir kardeşimiz içeri giriyor. İçeride 4-5 kişi var onlara selam vermiyor. Direkt kitaplara bakmaya başlıyor. İçeridekiler de ona takılıyorlar. Ve aleyküm selam diye. Ne demek bu? Selam vermedin demek. Biz gene de alalım demek. Dönüyor. Ne demek istediklerini anlıyor. Ben burada diyor selam verecek kimseyi göremiyorum ki diyor. Yani oradakilerin İslami anlayışını, İslami bikteve bu, beğenmiyor. Eğer bu hale gelirsek, gerçekten hem kendimizi yazık ederiz, hem ümmet olma şuurumuza yazık ederiz. Bilmese de, ayeti kelimeleri bile doğru okumasa bile, camiye gelen köylümüz, kardeşimiz, büyüğümüz, küçüğümüz, çevredeki insanlar bizim parçamızdır. Öğreteceğiz, paylaşacağız, düzgün okuyacağız, Gerekezse amca ben bir okuyayım bir dinle diyeceğiz. Ben bir abdest alayım sen bir seyret diyeceğiz. Eksiğin varsa söyle diyeceğiz. Bir yolunu bulacağız. Kırmadan, incitmeden öğretmenin paylaşmanın yolunu, büyüklük taslamanın yolunu değil. Doğru olan budur. Onun için el noktasına te tekrar geldim. El bağlamayla ilgili mesele budur. Anlaşıldı. Dolayısıyla elimizi bağladık arkasından ne okuyoruz? Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarak ismuk ve taala ceduk ve la ilahe gayruk. Tamam? Subhaneke okuyoruz. Bu sünnettir. Subhaneke tekrar ediyorum. Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarak ismuk ve taala ceduk. Vela ilahe gayruk. Bunda bir de ne var? vecelle celle var. Şöyle okuyor şey yani, Tekrar ediyorum. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebârak esmuk ve te'âle ceddük ve celle ve la ilahe gayruk. Bunun ilk rivayeti daha sahiptir. vecelle celle fenâuk rivayeti zayıftır. Anlaşıldı? Ancak vecelle celle lafzı hem Kur'an lafzına hem namazın genel yapısındaki elfaza namaza zarar vermeyecek yapıya sahiptir. Hem de bu okuduğum duanın içerisine uyum olarak uyumludur. Anlaşıldı? Bu yüzden ilim ehli bunun için kullandığı ifade şudur. Ve celle fenâuk bölümünü Söylemeyen insan İkaz edilmez Neden söylemiyorsun? Denilmez Okunması gerekir denilmez Tamam Söyleyen insana da Niçin söylüyorsun denilmez Ve celle fenâuk hakkındaki ilim ehlinin Kanaati budur Tekrar ediyorum Söyleyen ikaz edilmez söylemeyene oku diye emredilmez. Tam oraya geliyordum zaten. Van den Van, Van Gölü'ne deniz diyorlar. Karadeniz demeleri lazım. Ya. Ver. Ya, i̇kaz edilmez şu, yani yapıya uygun ve yapı, yapıya uygun namaz içerisinde de yapıya uygun dua edilse bile ne yapılmıyor? Namaza zarar vermiyor. Genel prensip bu. Mesela şeyde de, tahiyyattan sonraki dualarda da aynı şey var. Yani bu namaz şeyin yapısına uygun. Rivayette artı, eksik söylerse ikaz edilir. Mesela telbiyede de ödülür. Telbiye nedir? Lebeyk Allahümme lebeyk لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا Bunda boşluk bırakamazsın diyor. Ama buna ek yapabilirsin. Bittikten sonra başka şeyler söyleyebilirsin. O ruha uygun olmak şartıyla. Burada da Sübhaneke'de eksik bırakamazsın. O ruha uygun olan şey burada uygun. Ve hakkında da zayıf da olsa rivayet var. Evet. Yani birisi öbürüne terk ederek yapılma değil Ona artı olarak getirilen şey Gelelim cenaze namazında Müezzin efendi bağırıyor Cenaze namazına Meyyit için duaya neydi girişinde onu unuttum Heh, Resulullah için salavata Dört tekbirli cenaze namazına orasını da unuttuk. Dört tekbirli cenaze namazına. Er kişi veya hatun kişi niyetine. Süb ve Sübhaneke de ve de sena ukeyi unutmayın diye ayrıca bir bağırıyor. Bu bağırış, bu bilgi nereden geliyor ben bilmiyorum. Ve cellet sena kelimesinin cenaze ile hiçbir bağlantısı yoktur. Kitaplarımızda cenaze namazında okunur da normal namazda okunmaz diye bir bilgi de yoktur. Hatta normal namazda okunmamalı ama cenazede okunabilir diye de bilgi yoktur. Nereden çıkmış? Onu cenazeye ayırmışlar. <gülüyor> Öbürünü şeye ayırmışlar. Ne hikmetse böyle bir bilgi hiçbir kaynakta yok. Yani ben bildiğim ciddi hiçbir kaynakta yoktur. Gelen bilgi öyledir. Tekrar ediyorum okuyana neden okuyorsun denilmez, okumayana da oku diye emredilmez. Bu cenaze namazıydı, normal namazıydı, bununla müsavidir. Anlaşıldı? Tamam. Sübhaneke'mizi de okuduk. Arkasından ferdi namaz kılma için bahsediyoruz şimdi çünkü cemaatle kılma da farklı. Ferdi namaz kılarken arkasından ne yapıyoruz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم diyoruz. Neden E'uzü billahi racim diyoruz? Çünkü arkasından biz Kur'an okuyacağız. Kur'an-ı Kerim okudukta okurken "Fe'staeiz şeytanı racim diye ayette emir var. Yani Kur'an okuyacağın zaman racim olan, lanetletmiş, rahmetten tard edilmiş şeytandan Allah'a sığın, sığınarak oku diye emir var. Dolayısıyla biz bu sığınmayı gerçekleştirerek okumaya geçiş yapmaya hazırlanıyoruz. Anlaşıldı. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm diyoruz. Ayrıca Allah Resulü söylemiştir. Devam ediyoruz yolumuza. Arkasından Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Besmele de kavga çıkıyor. Tatlı bir kavga. Ney? Biz Bismillahirrahmanirrahim Kıraata başlayacağımız için mi söylüyoruz? Yoksa o besmele Fatiha suresinin birinci ayeti Fatiha suresini mi okumaya başlıyoruz? Bir kere hadis-i şerif var. Besmele ile ve hamd ile ikisini birleştiriyorum ben rivayetin. Besmele ve hamd ile başlamayan Her iş güdüktür diye. Her iş noksandır. Her işte bereketsizlik vardır diye. Bunun bir gereği olarak mı biz besmele getiriyoruz? Veya surelerin başında olduğu için mi besmele getiriyoruz? Veyahut da Fatiha suresinin ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim olduğu için mi besmele getiriyoruz? Şu anda elinizdeki Kur'an-ı Kerimleri açın. besmelerin sonunda bir yazacaktır. Yani birinci ayet besmele olarak gösterdiğini göreceksiniz. İttifakla. Yani şu andaki elinizdeki mushaflarda bir numaralı ayet nedir? Besmeledir. Bu kimin kanaatidir? İmam-ı Şafii merhumun kanaatidir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhiye göre Besmele hem Fatiha'nın hem de başında bulunduğu her surenin birinci ayetidir. Dolayısıyla aynı mesela i̇mam Malik aynı kanaatta değildir. Ahmed İbni Hanbel'de de öyle. Onlara göre İmam Şafii 113 ayet daha fazla. Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısı niye değişiyor? Bundan dolayı değişiyor. Bazen yani Kur'an-ı Kerim'de ek ayet olduğu için değil. Bazen duraklar sebebiyle değişebiliyor. Bazen de nedir? Besmele'yi ayet sayıp saymamakla ilgili değişiyor. Tekrar ediyorum. i̇mam Şafii Şafi'ye rahmetullahi aleyhiye göre Surenin, her surenin başında bulunduğu, her surenin başında bulunduğunu şunun için söylüyorum. Bera'a suresinin başında yoktur. Anlaşıldı? Başında bulun, Tevbe suresi. Başında bulunduğu surenin birinci ayetidir. Anlaşıldı? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de 114 tane besmele vardır. 113 tanesi sure başında, bir tanesi de Nemz suresinin içinde. İnnehu min süleymane وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ şeklinde. Anlaşıldı. Bir kere Besmele'nin Kur'an'dan olduğunda ittifak var. Hangi ayet? Nemz Suresindeki ayet. Kur'an-ı Kerim'den. Surelerin başındaki da ayet mi değil mi ihtilaf var. Şimdi İmam-ı Şafi savunurken herkesin delilleri var ama özetleyelim yani durup dururken söylemediklerine dair misal olsun diye özetliyorum. Şimdi İmam-ı Şafii Rahimullah diyor ki bir, Kur'an-ı Kerim cemedilirken yani kayıtlara musaf haline getirilirken bir karar alınmıştır sahabiler arasında. Kimdir cemetme ile görevli olan? Zeyd İbni Thabit radıyallahu anh'tır. Dünya kadar sahabi ile istişare etmiştir, prensipler koymuştur ve vs. Gerçekten takdir edilecek, kıyamete kadar da ecri devam edecek bir şey gerçekleştirmiştir. Bu alınan prensip kararının bir tanesi de Kur'an'dan olmayan hiçbir şeyi Kur'an'a yazmamaktır. Yani o hazırlanan Mustafa'nın içerisinde bu sure Mekki'dir, ayet sayısı şudur, bu sure medenidir, şu kadar ayettir, cüz başı bildiren, secde ayetine gelindiğine dair işaret olan, hezip bildiren hiç bu yan bilgilerin hiçbirisi yoktur. Saf ayet vardır baştan aşağı. Nokta hareket sonra konmuştur biliyorsunuz. Şimdi gerisin geri döndük, onu söylüyoruz. Ne, ne diyorlar? Bu besmelelerin hepsi diyorlar, Kur'an-ı Kerim'de o günden bugüne kadar var. O zaman bu besmeleler, o surelerin birinci ayetiydi. Bu karar aldı sahabi, bunu böyle hazırladı ve bu besmele o günden bugüne var. Tamam mı? Diğerlerinde kendine ait delili var. Bu delil aynı zamanda şu zikrettiğim delil İmam-ı Şafii'nin delili Hanefilerin de delili. Hanefiler ne kanatta? Başında bulunduğu surelerin birinci ayeti değildir. Fatiha'nın birinci ayeti de değildir. Ama nedir? Her biri müstakil ayettir. Yeni bir surenin başladığını bildiren ayettir. Dolayısıyla onlara göre de 113 artı, ayet var demektir. Ama surelerin ilkinin ayeti değildir. Tabi bunun da de delili var. Şimdi söyleyeyim de devamına tartışmayınca olmuyor ama bir iki şey daha söyleyeyim. Yani durup dururken imamlar bu kanaate varmıyorlar cinsinden olsun. İmam Şafii Rahmetullah'ın bir kanaati daha nedir? İttifakla Fatiha suresi yedi ayettir. Birinci ayeti budur. Ayetler ona göre sıralanır. Tamam Ebu Hanife de evet Fatiha 1. ayettir ama besmele birinci ayeti değildir. Diğer ayet işareti Ğayril mağdûb अलैküm oraya ihtina sırat'al müstakim orada bir ayet vardır. Anlaşıldı. 7 ayettir ama ihtina sırat'al müstakim orada vardır. Sırat'el leydîne en'am ta'aleyhim orası ayrı bir ayettir deniyor. Aynı şekilde bu şuradan da vurgulamak istedim. Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetli bir sure vardır ki fazileti şudur, şudur diye ifade edilen bir sure var. Nedir? Mülk suresi. bir değil, mülk suresi. O surenin ayetinin 30 olduğunda ve ayet sayısında da ittifak vardır. Peygamber Efendimiz... O sureyi 30 ayetli bir sure vardır diye rakamını söyleyerek söylüyor. Eğer Besmele'yi de ayet sayacak olsak, Hanefi'ler diyor 31 ediyor diyor. Kevser suresi daha açık diyor. 3 ayetlidir, 4 ayet ediyor diyorlar. Anlaşıldı? Üstelik, Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayet var. O rivayette ne diyor? Biz Kevser suresinde Besmele bize gelinceye kadar, ve surelerin arasına açıklayan belli eden olduğuna dair bilgi gelinceye kadar surelerin tam nereden başlayıp nerede bittiğini anlamakta zorluk çekiyorduk diyor. Dolayısıyla giderek ayetler iniyor, iniyor, iniyor, oturaklaşıyor. Sonunda besmele de geliyor, oturaklaşıyor ve her hangi, hangi sure nerede başlıyor, nerede bitiyor artık netleşiyor. Vahiy geliyor, yerli yerine artık oturmaya başlıyor. Buna dayanarak Şimdi bunun içinden şu önemli Her surenin birinci ayeti Olup olmaması ayrı bir önem taşıyor Tekrar ediyorum Fatiha suresinin ilk ayeti olup olmaması Ayrı bir önem taşıyor Neden? Çünkü İmam-ı göre de İmam-ı Malik'e göre de Ahmet İbni Hanbel Merhum'a göre de Nedir? Fatiha namazın rüknüdür Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur Fatiha'dan de bir ayet ise o ayeti okumayanın kıda yoktur. Çünkü Fatiha'nın o parçasıdır. Anlaşıldı mı? Diğer surelerdeki önemine artı bir önem daha nereden geliyor? Fatiha'nın birinci ayeti olma meselesinden geliyor. Kur'an-ı Kerim daha sonraki yıllarda çoğaltılırken mesela Fatiha'nın ilk ayetine bir denmiştir. Bunu mesela Hanefi diyarlarında da yayıldığı halde Hanefi alimleri ya böyle değil bunu buradan çıkarın dememişlerdir. Karşılıklı daha önce de söylediğim gibi mezhep farklarına, görüşlerine, inceliklerine, vurgularına hürmet vardır. Değer verme vardır. Belki onlar haklıdırlar. Allahu Alem denilmiştir. Bu olgunluk daima gösterilmiştir. Siyasi mülahazaların dışında başka daha önce de söyledim. Dört mezhep arasında fıkhi açıdan ciddi bir muhalefet, kavga ve gönül kırıklıkları olmamıştır. Olanlar ya abartılmıştır veya da siyasi kaynaklıdır. Şiilerle, haricilerle, mutezilerlerle veya akide bölümünde olmuştur. Kaynaklı da olduğu gibi. Anlaşıldı? Bu o günden günümüze kadar gördüğünüz gibi diyarımızda da, baskıyalarda da nedir? Hep birinci ayet olarak gösterilir. Ama insanımız tarafından yadırganmamıştır. Ayrıca dikkat edilmesi bir hanefinin de Fatih'i okurken Besmelesiz okumaması doğru olandır. İmam Şafii Hazretleri, diğer Şafi Hazretleri bu rükündendir. Okunmalıdır anlayışına riayet edilmesi, göz önünde tutulması ayrıca müstehaptır. Anlaşıldı? İmamların muratına, muhalefetine riayet edilmeli, murat, gözetilmeli, kullanmalıdır şeklindeki bir anlayışla. Şimdi gelelim arkasından kıraat, kırate. Bunu Sübhaneke'yi çektikten, Euzubillahimineşşeytanirracim dedikten veya hanefileri göre besmeleyi de getirdikten sonra nedir? Kıraata geçilir. Kıraat nedir? İlk önce fatih okumaktır. Fatiha'dan surede sonra da sure okumaktır. Sayarken dikkat edersiniz. Biz kıraat dedik de Fatiha'yı kıraat demedik. Şu yaptığımız sıralama kime göredir? Hanefilere göredir. Şafilere göre olsaydı ne diyecektik buraya? Fatiha'yı okumak, kıraat etmek diyecektik. Çünkü diğer mezheplerde de olduğu gibi Fatiha onlara göre rükündür. Sebebi de nedir? La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab hadisidir ve hadis sahiptir. La salate ne demek? Parçalayarak meallendireyim, ter, tercüme edeyim. La salate namaz yoktur. Üstelik nekre olduğu için hiçbir namaz yoktur demek. Namaz yoktur. Limen lem yakra okumayan kimse için bi fatiatil kitab Fatiha suresini yani kitabullahın başlangıcı olan Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha'yı okumayan kimsenin namazı yoktur diyor. İmam Şafii Rahimullah da Ahmed İbni Hanbel Merhum da diğerleri ne, ne, diyor, ne diyorlar? Bu diyorlar direk emirdir. Başka manası yoktur. Cinsini nefret etmektir, yok saymaktır. Dolayısıyla eğer Fatiha yoksa kıraatın içerisinde o namazda yoktur diyorlar. Nedir? Bu direk hadisin ifade ettiği manayı almaktır. Bunu yapan insana ne söz söyleyebilirsiniz ne de kırgınlık gösterebilirsiniz. Allah Resulü emrediyor onlar da onu uyguluyor. Şimdi zaman zaman ben hep tekrar ediyorum bu mezheplerden nereden çıktı? İşte bak şimdi buradan çıktı. <gülüyor> Bir tanesi buradan çıktı. Ne diyor Ebu Hanife Rahimullah? Doğru diyor. Ama bu hadisi biz bu kadar kesin çizgi olarak anlayamıyoruz. Bunun için se sebeplerimiz var, delillerimiz var. İlk delil nedir? Faqrau ma tayassara minal Kur'an Muzammil Suresinin 32. ayet kelimesi bu. Fakrau ma tayassara minal Kur'an Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza geleni okuyun demektir. Şimdi bir insan bu Fatiha ile sınırlamıyor. Fakrau Fatihatel kitap demiyor. Ne diyor? Kur'an'dan bildiğiniz yeri, kolayınıza geleni okuyun diyor. Benim kolayıma gelen fatiha olmayabilir. Bazen insan yüzlerce kere okuduğu bir yeri okurken bir yerine birden kılçık takılır çıkartmayabilir. Okuyamayabilir. Fatih'e da bile takılabilir. Bazen durmadan sesli okuduğunu sessiz okurken. Sessiz okuduğunu sesli okurken takılıp kalabilir. Böyle bir halde yaşayabilir unutkanlıkta. Ama baştan öğrenememiş de olabilir. Kendi yapsana, diline uygun geldiği için اِنَّ اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَسَلِّي لِرَبِّكَ وَنْحَرُ in شَانِيَكَ هُوَ abtar. Bunu biliyor olabilir. Bunu Allah'u Ahad biliyor olabilir. Veya bir ayeti biliyor olabilir. Kolayına gelen bu dilde o olabilir. Hani takılıyorum bazen şey olarak din dersi hocaları tabi Çocukların gönlü ısınsın diye liselerde şurada burada ders verirken biraz daha toleranslı oluyorlar. Daha hoşgörülü, daha sevdirici olmayan çalışıyorlar. İnşallah başarılılar. Ama çocuğun birisine sormuş. Evladım adın ne? O da Fatih demiş. Hadi bize bir Fatih oku. Çocuk da Fatih'i okumuş. Öbür çocuğa sormuş. Senin adın ne? Çocuğun adı Yasin. Yasin bir düşünmüş. Durum felaket. Hocam demiş. Benim adım Yasin ama evde hep bana Kevser diyorlar demiş. Şimdi Kevser kolay gelebilir. Dolayısıyla ona göre okuyabilirsin. İmam Ebu Hanife Rahimullah diyor ki bu diyor bağlayıcı değil demek ki diyor. Bir insan kolayına gelen Kur'an-ı Kerim'den bir yeri okusa da kıraat gerçekleşiyor. Hadis ayetin önüne geçmemeli. Ama bir şey daha var. Bu hadis Fatiha'nın ne kadar ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir de sünnete sünnet de diyemiyorsunuz. Çünkü sünnete teşvik vardır. Bu şekildeki ağır ifade sünnette yoktur. Bu ifade sünnete göre ağır bir ifade. Anlaşıldı? Bu sefer sünnet de diyemiyor. O zaman diyor bu ikisinin arasında bir basamağın da mutlaka olması lazım. Sünnetten üst derecede ama farz derecesinde, rükün derecesinde değil. Dolayısıyla o araya bir basamak daha koyuyor Hanefiler. Ve buna ne diyorlar? Vacip diyorlar. Farz derecesinde değil, sünnet derecesinde değil, ikizlerin arasındaki ayrı basamak. Vacip ibadetlerde, diğer mezheplerde yoktur, şafiilerde hiç yoktur. Vacibi onlar hep farz manası anlarlar, ancak aynı sıkıntıyı onlar da haçta çekiyorlar. Hacda Mina'daki taşlamaya ne diyeceksiniz? Rükün diyemiyorsunuz taşrama olmadan da eksi ilahç olabiliyor. Çünkü Allah Resulü, Arafat'ta vakfede bulunan, gelip farz tavafı yapanın haccı haçtır diyor. Sahabem birisi anlatıyor, ben her tepede diyor, telbiye getirdim. Şunu yaptım, bunu ettim, her, durma, her yerlerde durdum. Ne yaptığını tam bilmiyor. Ama Peygamber Efendi ne diyor? Arafat'taki vakfeyi yapan, Beytullah ile tavaf eden insanın haccı haçtır diyor. Ama arada sınırlar var. O kadar önemli ki Allah Resulü yapmış, şöyle etmiş, böyle etmiş. Bu sefer vacip kelimesini haçta kullanmak zorunda kalıyorlar. Rükün de olmayan, sünnet de olmayan arada çok ciddi bir basamak gerektiren bir dal daha var. Dolayısıyla İmam Şafii rahmetullahi aleyh de vacip kelimesini sünnetle farzın arasındaki basamak derece manasına haçta kullanıyor. Tekrar gerisin geri dönüyorum ben. Nereye? Fatiha'ya. Demek ki Fatiha'nın mutlaka okunması, rükün olmasa da sünnetten güçlüdür ve vaciptir diyor. Sonra bir başka hadis-i şerif var. Biliyorsunuz ayetler ayeti tefsir için. Hadisler de hadisleri tefsir için. Aynı zamanda hadisler ayetleri tefsir için kullanılırlar. Bir başka hadis daha var. Men lem yakra bi fati'atel kitabı. Fatiha Fatiha suresini okumayan kim senin namazı fehuva khabicun khadidun khadid hadisi var. Noksandır, eksiktir, eksiktir demek. Khadid kh harfiyle eksik demek. Deminki ifadeyle biraz kaba olacak ama güdüktür demek. Khadid yani tamamlanması gerekirken tamamlanmamış oradan bir eksiklik kalmış demek. Bir kopukluk var demek. Ebu Hanife Rahimullah bu hadisi diğer hadisin tercümanı olarak kullanıyor. Demek ki diyor önceki hadisler namazın bütünüyle yokluğu değildi Murat. Fatiha'nın önemine vurgu yapmak içindi. İkincisi noksanlığına vurgu yapmak için diye. Bu hadiste ne diyor? Namaz eksiktir, noksandır, noksandır diyor. Bizim de demeye çalıştığımız budur diyor. Dolayısıyla vacibin terki namazı hepten yok etmez ama noksan bırakır diyor. Bunun telavisi de sehir seycesiyle mümkündür. Ama namazda her mümin fatih okumaya dikkat edilmelidir. Çünkü Allah Resulü'nün böyle bir ikazı vardır. Bir, İmam Şafii'nin diğer kullandığı delil deney, O da gözünde ona da dikkat çekilerek ne deniyor? Allah Resulü kıldırdığı bütün namazlarda Fatiha okumuştur. Dolayısıyla bir mümin Fatihasız namaz kılmamalıdır. Ama rükün olup olmaması ayrı bir konudur diyorlar dikkat açısından. Anlaşıldı? Yani, hocam, şam, güzel, güzel iade ediyor, namazı iade ediyorlar. Tabi, buyur. Diğerlerine rükün. Tabi işin detayında yine gelince şu da var. Tabi ittifak edilen nokta var. Onlardan da istifade ederler. Yani diğer mezheplerin kabullendiği nokta öbürü için delildir. Mesela diyelim ki, ileride inşallah paylaşacağız. Biz vardık, cemaat fatih'i bitirmiş. Sonraki Suriyeye başlamış. Biz ne yaptık? Fatihe'yi bitirdi de Elem neşrahleke sadrak suresini okurken vardık imama yetiştik. İttifakla biz o rekata yetişmiş sayılıyoruz. Ama biz Fatihe'yi okumadık. Ve imam rükudayken yetiştik. Rükudayken iştirak ettik. Biz o rekatta Fatihe okumadığımız halde ne yapıyoruz? O namaz bizim için sahih sayılıyor. Diye aynı şekilde Demek ki diyorlar Fatiha'nın okunmayışı nedir namazın? Noksanı değildir. Allah Resulü. Şafiiler Allah Resulü böyle buyurdu diyorlar. Onunla ilgili sünnet var diyorlar. O sünnet orada o geçerlidir diyorlar. O evet. O rekatı kaçırmış olmuyor onlar da. Onlar da bu kanaatte ama ayrı bir hadis var onunla ilgili. Biz ona itibaren diyorlar. Yani onlar, okuyorlar, okuyorlar. Doğru okuyorlar ama bu değil vardır. Rüku da yetişti. Okuyamıyor mesela. Onun, onun gibi. Şimdi dolayısıyla nedir? Fatiha'nın hükmünü öğrendik. Dolayısıyla Fatiha'yı okuyoruz. Besmele'yi de ihmal etmeden okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin, Alemin, Errahmanirrahim, Malike Yevmiddin, İyyâken Ne'budu ve İyyâken Este'in, İhdina's-sırâta'l-müsteqîm, Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim, gîril-mâdûbi aleyhim, veled-zâllîm diyoruz. Peygamber Efendimiz'in emri gereği amin deyiniz diyor amin diyoruz. Bu amin cemaatle olunca bizde sessiz diğerlerinde seslidir. Bunun kendine ait aminin caminin içerisine yayıldığı sessiz bile olsa ultu var. Oradan kaynaklanıyor. Ee, diğer, diğerlerine göre işte herkesin iddia etmeye hakkı var. Çünkü sessizlik bile bütün olunca ses getiriyor. Basit bir ifadeyle söyleyeyim. Stadyumlara bakıyorsunuz. Bir kişi stadyumun içinde kendini yırtsa dışarıdan duyulmaz. Ama topluluk olunca ta kaç kilometreden dışarılardan ses duyuluyor. İnsanlar da sessizce amin deseler bile bir dalga yayılıyor. Ama şu delil olmaz. Bunu şunun için söylüyorum. Bizden bir grup Medine'yi i Münevvere'de camiye gittiler. Gittikleri ilk akşam namazı. Müziğe düşkün bir grup, öyle, öyle diyeyim. Akşam namazına gittiler, kalabalıkçılar da geriye dönünce karar vermişler. Oradaki amin sesinin ahengi çok hoşlarına gitmiş, bundan sonra sesli amin diyecekler. Şimdi ilmin ölçüsü bu olmaz. Yani ilmin ölçüsü hadis olur, ayet olur, deliller olur. netice itibarıyla veya hoş görürsün yani olur ama böyle bir ölçü olmaz. Tamam Yok, namaz bozulmaz ama yani bu yerli yerinde bir davranış istikrarlı bir davranış değildir. Yani deminki demek istediğim işte cana göre hüküm değişmez. Canın arzu etmesi hoşa gitmeye göre hüküm değişmez. Onu, onu demek istedim. Böylece Fatiha'yı bitirdik. Amin'de dedik. Arkasından ne yapılır? Damm-ı Sureh dediğimiz sure okunur. Bu en doğru olan en kısa sure uzunluğundan daha kısa olmamasıdır. En kısa sure hangisidir? En kısa sure Kevser suresidir. En kısa üç sure hangisidir diye soruyorduk biz. En az ayetli en kısa üç sure hangisidir? Genellikle cevap nasıl geliyor? Asr suresi, Kevser suresi ve İhlas suresi. Öyle mi? Evet. <gülüyor> İhlas Suresi 4 ayetlidir. İza Cenanullah ve Fetih Suresi 3 ayetlidir. En az ayet olan 3 sure vardır. Velasr Suresi, ikincisi Kevser Suresi, üçüncüsü Nasr Suresi. İhlas Suresi 4 ayetlidir. Tamam? Mahalledeki çocuklara bilmece de sorabilirsiniz. <gülüyor> Dolayısıyla ablalar çocukları gene şey yaparken bu bir sorular soruyorlar. En kısa sure ama bunların içinde de nedir? Kevser suresidir. Kevser suresinden daha kısa olmamalıdır. Ama fakru ve mâ kuran Kur'an lafı kullanılabilecek deyince biraz daha inilmesi sure demiyor ama Kur'an diye inince ne oluyor? Kur'an denebilecek bir ayete, bir ayete Kur'an ifadesi kullanılıyor. Bir ayette okusa namaz sahihtir yine ifadesi var. Ama doğru olan nedir? Diğer imamların da muhalefetinden çıkmaktır. Namazda kıraatın hakkını, her şeyin hakkını verme prensip olduğu gibi kıraatın hakkını vermektir. Dolayısıyla namazda okunacak teravih namazı da dahil. Teravih'te normalde daha normal namazlardan daha uzunca okunması gerekirken sağolsun biz teravihi tam Nasreddin Hoca'nın tarifiyle kuşa benzetmeyi başardık. Yasin <installer> Allahu Ekber diyeni duydum. Vel Kur'an'ı Kerim'i bile söylemeye lüzum yok. Elif <stripe> la Allahu Ekber Velikel kitabu la raybe Allahu Ekber Ondan sonra devam ediliyor. Yok hayır duyduğumu söylüyorum. Tek bir ayet yani olur mu olabilmesi ayrıdır, rükün olarak olmasıdır, namazın namaza benzemesi ayrı bir hadisedir. Yani bir de diğer imanların muara gö e, söylediğine görüşünü, kanaatini gözetmek doğru olandır. Çünkü dilimiz kopmaz. Yani üç ayet okumakla kimse zamandaka yani her surede bir ayet okuyup da secde etmek yerine bir imam diyelim ki teravih namazında 3 ayet okuyarak secde etse arada 2-3 dakika ya oynar ya oynamaz. Bu zamanı kazanıyoruz da nereye harcıyoruz ben merak ediyorum. En çok gittiği yer televizyon. Onun da adımız gibi biliyoruz. Hayırlı bir yere gitse içimiz yanmaz. Kapıda laklak lak ederken dakkalarsa gidiyor onlar değildi. Kapı çıkıp kaynatıyorlar. Bir şey demedik yani düzgün şeyle kaynatılıyorsa veyahutta insanın zihin dinlenir ama namazdan çalıp da biz bunu nereye veriyoruz? Verdiğimiz yeri Cenab-ı Allah biliyor. Yani çoğu babaşa gidiyor. Tamam. Tamam. Tamam sorunun geri işte. Tamam tamam Sor, sorunun geri geldi. Onu da şey yapalım. Şimdi ben gözüme çarpmadı İnşallah şey yaparsam e, yine, yine de ayrıca dikkatele bakayım ama bu, bu noktada şöyle bununla ilgili söyleyeceğimiz yani en az 3 ayet okuyacağız dolu okuyacağız mana bütünlüğüne insanımız koptan riayet edilmesi bilen insan için daha doğru olan bir tavırdır. Evet yarım kalmayacak bir de geliyor yani ayette vakıf yaparken de bazen hocası illa da vakıf yapıyor. İlladan sonrası öncenin manasını değiştiriyor. Halbuki gelip de illa, illa da duruş yapan yani hocalarımız var. Bu tip vakıf hataları ciddi bariz vakıf hatalarında yapılmaması doğru olandır. Tamam kıraat böylece tamam olunur. Geldik bu kıraatın mikrofonla yapılması ve insanların bunu mikrofon kanalıyla duyması. Buna şer-i şerifte bir mani olduğu kanaatini taşımıyoruz. İddia şöyle, düz konuşmayı seviyorum. Bu iddiayı en çok dile gündeme getirenler ışıkçı denen grup. Kimyayı saadette, sa yok kimyayı saadet diyorum. Saadeti ebediyye, tam ilmahal diye adlandırılan ilmahalde. Ve bu, bu gündeme getiriliyor. Dolayısıyla imamın mikrofona giden sesi... Oradan kömürlerin titreşimiyle mıknatıs kanalıyla tellere intikal ediyor. Tellerden, me megafondan, mikrofondan çıkarken farklı titreşimler, farklı zerrelerin titreşimiyle yeniden çıkıp da sese dönüşüyor. Bu ses imamın sesinin aynı değildir. Yolda böyle bir fiziki ve kimyeli değişiklik geçirmiştir şeklinde. Olsun. Geçirsin. Geçirse geçirsin. <gülüyor> evet. Sağolun. Evet. Bu şu. Ben şimdi söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesini okuyor. Veda hutbesini tekrar eden sahabilerin sesi Resulullah'ın sesi değildi. En sondaki şahıslara kadar uzatıldı. Dalga dalga gitti. Müezzinlerin aynı şekildeki tekrarları, komutları. Evet. Hayır işte bunu ister böyle deyin, ister öyle deyin. Yani kısaca bu sesin biz cemaatler tarafından duyulmasını, peşimizden almak, duyulmasını istiyoruz. Bu da canlı bir sesin duyulmasına yardım eden, ister boru olsun, ister ne olur, ister me, işte eskiden ellerine kocaman böyle huni alır da yaparlardı, o olsun. Bunun da bir sakıncı olduğu kanaatinde değiliz. Hoca Efendi için, Mahmud Efendi için, o da, o da mikrofonu sevmiyor. Kullandı. Halen kullanıyor, bilmiyorum. Kullandı, kullandı. Çünkü ben onunla ilgili hatıramızı anlatacaktık. Hocam dedik biz Arafat'ta. Bak dedik siz böyle yapıyorsunuz. Bizim size sevgimizi biliyorsunuz. şeyimizi biliyorsunuz. Hiç lamıcımı yok dedik mikrofonu konuşacaksın. Yani ısrar ettik. Kullanacaksın. İnsanları da duyacak. Biz senin ayrıca dua etmeni istiyoruz. İnsanlar da bu duayı amin duyarak amin diyecekler. Dedik, dedik hassasideni. Biz dedik birçok yeni ürünü sevmiyoruz. Megafonun hayra kullandığı, şerre kullandığının yanında onda bir kalmıyor maalesef. Bütün bunları biliyoruz. Telefon dene, televizyon denen meret kaç tane hayır yapıyor, kaç bin tane şer yapıyor? Doğru. Ama bu aleti alçakların kullanmış olması, şunu olmasa aletin kötülüğünü gerektirmez. Kötülüğe alet tamam. Şöyledir, böyledir. Hocaefendi ile dertleştik. Arafat'ta, çadırda sıhhat o günlerde elbette ki iyiydi. Tamam dedi. Söz verdi bize. Megafondan konuşacak, mikrofondan konuşacaktı. Mikro kürsüye çıktı. Ya ben bu aletleri sevmiyorum dedi. Hürmeten kaldırdık aletleri. Yani şöyle kaldırdı kaldırdı ama kimse de duymadı. Şimdi kimse de duymadı. İnsan duymasa da hocaefendi hürmeten yani gelince ilgilendik. Yani amin dedi. E, konuşmasını dinledi. Yakın dinledi. Milleti yakına sokup çalışmadık. Sonra yani biz bir daha hocam hani söz vermiştin deme, demedik yani şey olarak yani. ama... Çok muhareften olmadı, karşı bir elezi zikretmedi, itiraz etmedi. Yani anlattık. Yani hoşlanmamak ayrı bir şeydir, kullanmamak ayrı bir şeydir, caiz olup olmamasını iddia etmek ayrı bir şeydir. Yani bu kendi yaşadığım hatıra olduğu için söylüyorum. Yani böyle bir itirazın olduğunu görmedik ama ışıkçı gruptan böyle bir itiraz var. Onu biliyorum. Tamam. Sonra bir şey daha var tabii. Mahmut Efendi'nin camilerinde de, cemaat arasında da, işte başkaları tarafından da bu mikrofon da kullanılıyor, şey de kullanılıyor. Onlara da niye siz benim cemaatimsiniz? Niye kullanıyorsunuz? demiyor yani şey demediğini, dediğini görmedik. Kendinin tekrar ediyorum. Kullanın, hoşlanın, hoşlanmamamız ayrı bir şey. Buyurun. İnşallah bu ileride gelecek bir konu ama şey yapalım. Şimdi bakınız ben de bazen hoşlanmıyorum ama olmadan da olmuyor. Şimdi yani ayakta anlatmak vardı, çizerek anlatmak vardı. Beni buraya hapsediyorlar. Sadece bu değil yani o da. O da. İkisi yan yana karşı karşıya geliyor insanı esir alıyor. Takılıyorum yani şey olarak bazen mahkum. Ama camilerde şöyle diyeyim. Bütün bina ibadethane olarak yapılmış ise... Camilerin farklı bölümleri de nedir? E, cemaatle bütünleştiği zaman camiden sayılırlar. Hatta cami kubbesinin bütünlüğü altında saf düzeninde de aynı şey vardır. Misal olarak söylüyorum yıllarca biz onu çok gördük. Şehzade başının önünde bir saf bile olmazdı cemaat. Bir safı dolduramazdı. Ama arkada müezzinlerin olduğu yerde de yetişen gelir hemen müezzinlerin oraya açık gözler oraya dururlardı. Arada ne var? Aradan on tane kamyon geçer. Bırak yol değil. Bu cami kubbe bütünlüğü içerisinde saf adabına çok uygun olmasa da caizdir. Saf bütün sayılır. Arada sahiden yol geçince, dışarıda olunca farklıdır. Bina bütünlüğünün içerisinde eğer görmese bile seste işte şüpheye düşürecek bir ses ortamı yoksa, kesilme olmuyorsa, cediyenler kesilmiyorsa öyle diyelim. Cemaat bütünlüğü birbirini görerek hareket edebilecek bir kabiliyet ve yapıya sahipse esasen onu da, şuurlu insan onu da temin etmekte fayda var. E, bunda sakınca yok ama e, sıkıntı olunca sakıntı var. E, sakınca var. Bunu şunun için söylüyorum. Bana bir soru soruyor. Ömrümde bana gelen en zor fıkıh sorularından bir tanesiydi. İşte altından kalkamadığım fıkıh soruyu pek hatırlayamıyorum. Bazılar var. Günümüzün şartlarından, günümüze monte edilmesi uygun olmayan şeyler var. Şöyle, yani Elinize veriliyor bir Mercedes diyelim ki şey, Mercedes araba kaliteli bir araba parçası. Sen bunu Anadolu veya şuna bilmem ne tak deniyor. Uyum göstermiyor ki. Yeniden yuva açacaksın bilmem ne yapacaksın. Çok zorlanıyoruz. Bunun dışında sahiden böyle olmadığı halde zor gelen sorulardan bir tanesi şuydu. İmam Efendi namaz kıldırıyor. Mihrap duvara bitişik. Yani hutbe okunan yer duvara bitişik. Mihrabın sağ tarafı sol tarafı görmüyor. Sağ tarafı, sol tarafı görmüyor. Hoca efendi ikinci rekattan sonra oturmayı unutuyor. Allahu Ekber deyip ayağa kalkıyor. Sağ taraftaki görmeyen cemaat oturmaya devam ediyor. Senin dediği değillerin farklı cinsi. Şimdi oturmaya devam ediyor. İmam Allahu Ekber diyor. Rükuya gidiyor. Bunlar ayağa kalkıyor. Şimdi ta... İmam rükudan Semihallahu limen hamideh diyor. Ne oluyor ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sağ taraf dökülüyor tabii. Şimdi bu bir. Şu bölümü kolay. Bu insanların imama muharifetten dolayı namazları sahih değildir artık. Niye? Rükün kaçmıştır. Kaçtı. Ancak soruyu soran bilgili bir insan. Soruyu soran öyle sormuyor. Şöyle soruyor. Hocam bunlar yeniden imama tabi oldular. Geri kalanı lahik olarak mı, mesbuk olarak mı tamamlayacaklar? Yani önceden baştan imama uymuştu, araya devre girdi. Yeniden lahik olarak mı? İnşallah oraya gelince söyleyeceğim. Zor sorulardan bir tanesi buydu. Yahu ilk önce yani dedim bak buna verecek cevabım yok. Bu insanların namazı bozulmuştur. Pratikte kolay çözerim ben bunu. Niye arkadaş namazınızı bir daha kılın dersin çözülür gider. <gülüyor> Ama bu soru hakikaten kaynakla yarayacak olsa buna ne cevap vereceksin? Bu ayrı. Bir taraftan da mihrabı öyle yapana kızdım. Mihrabı öyle mihrabın altında orada bir kemer bırakırlar. Sebebi budur. Minberin minberin. Mihrab diyorum. Minberin, minberin, minberin altında bir kemer bırakırlar öbür tarafı görünür. Onun için bazen gözenekli gözenekli yaparlar öbür taraf görünür. Şimdi tabi imamlar oraya cübbe açmak için şimdi orayı perdeyle kapatıyorlar. Kapatılması doğru değil. Sağ tarafı sol tarafı görmeli. Tabi cemaat çok oluyorsa arkaya doğru o da sıkıntı yok ama şimdi arkasından Ay birkaç ay gitmedi Burdur'a, askerli Burdur'a gittik. Burdur'un merkezdeki caminin minberi aynen böyle. <gülüyor> Dedim inşallah bu camide olmamıştır. Şimdi bu, bunun gibi yani eğer bu şekildeki sıkıntılara sebep oluyorsa bununla mahsur var. Bunu gidermek için bak minberlere düşünülen şey gibi düşünülmeli, tedbir alınmalıdır. Çünkü bu insanların namazını tesir eder. Anlaşıldı mı? Bir şey daha mı vardı sanki soru? Evet. namazımızın biri bozulur Şöyle diyeyim, e, şu olarak inşallah e, birkaç nokta vurgulayayım da sorular bölümüne gelelim ama e, Nedir? Namaz kılarken önden geçen birisi olduğunda o önden geçen bu kişinin namazını hiçbir türlü bozmaz Vebel ayrı şeydir, bozmak ayrı şeydir Peygamber Efendimiz önden geçeni durdurabilirsiniz Hatta şiddet kullanarak durdurabilirsiniz ifadesini de birini kullanıyor. Ama hanefilerin genel kanaati nedir? Evet kişinin önünden geçeni zecretme, durdurma, cebren durdurma hakkı vardır. Ama bu hakkı kullanmaktan huşunu bozmadan namaza devam edebilmeyi başarmak daha doğrudur diyorlar. Şimdi geri dönüyoruz. Ne zaman ve nasıl da kullanmalıyız bu hakkı öğretmek istiyorsak? sık sık aynı hatayı tekrar ediyorsa, namaz kılanlara riayet etmiyorsa, bu durumu basite algılıyorsa, bir nevi edeplendirmek için durdururuz. Ama yok. İşte görmeden geldi, geçti. Aceleyle o diye girdi, bir baktı, sonra irkildi, işte namaz kılanın önünden geçmiş. Bu ve benzeri hadiseler ise veya Haçlı Umre'de olduğu gibi önünüzden sık geçiriyorsa, onunla uğraş, bununla gavle et, şununla şeyle namaz namaza benziyor bu sefer? Do dolayısıyla Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Benim bir ha hadise yaşadım. İhramlıyım. Tavaf namazı kılıyorum. Ayaklarım bir hizada durduğu için birisi geldi. Ayaklarımı yeterli böyle açık görmedi. Ayaklarını açacaksın dedim ya. Kollarda kavuşturacaksın. Var mı lan yan bakan diyeceksin sanki. Allah huzurunda duruyorsun. Hiç de huşuyla durursa yakışmıyor. Ama tekrar ediyorum. Bu namazı bozar mı? Bunu bozar demiyoruz. Anlaşıldı? Bu şekilde duruyorum. Daha o diyara yeni varmışım. Adam geldi, önüme geçti. Ayaklarımı tekmeliyor. Kendinin öne geçtiği önemli değil. Ayağıma vuracak, ben ayağımı biraz daha açacağım. İnat tuttu. Biraz da buradan inatlı gittik zaten. On onlara karşı ayağımı yerden kıpırdatamıyor. On tekme yemişimdir istisnasız. Adam hem konuşuyor bana, hem ayağını aç diye söylüyor diyor. Hizaya sokacak bizi. Biz de hizaya girmiyoruz. Şimdi tabii... Sabrettim. Okudum. Fatiha bitti. Keşke bastan çok uzun Suriye başlasaydım. Okudum. surede bitti. Adam hala gitmiyor. Selam versem. Bir de anaşı yılların talebesiyiz biz. Buradan kavgadan dövüşten gittik. 80 öncesi çıktım ben yurt dışına. Şimdi selam versem gerisi hayırlı gelmeyecek. Onu da biliyorum. Sabrettim bekliyorum. Selam da vermiyorum. Adamdan 10-15 tekme yedikten sonra adam bize söylene söylene gitti. Ondan sonra sağa sola selam verdim. Namazı yeniden kıldım. İnsan önüne geçti. Başka şeylere dikkat etmiyoruz. Biz basit bir konuya takılıyoruz. Çiğnediğimiz şeyler dağları tutuyor. Ona riayet etmiyoruz. Yani maalesef. Hayırlısı diyelim. Böyle önden geçen yani ama şu var. Bakınız Peygamber Efendimiz Abdullah ibn Ömer anlatıyor. Allah Resulü diyor. Önden geçme konusunda da saf Bağlama konusunda da ilk önce de çok titizdir. Kendi eliyle bizi safa sokardı diyor. Ayaklarımıza hatta ileri çıkan göğsümüze bile müdahale ederdi diyor. Anlaşıldı önden geçme konusunda da titizdir diyor. Sonraki meta akilnâ diyor. Ne zaman biz saf şuuruna erdik diyor. Allah Resulü aynı şeyleri yapmaz oldu. Aynı şekilde önden geçeni ikaz ettiği halde ben diyor Mina'da vardım diyor eşeğimden indim. Onu salı verdim, o ayrı tarafa gitti, cemaatin de önünden geçerek gidiyor. Ben geldim, safa girdim. Bu nevi iyi kazları artık eskisi kadar yapmadı diyor. Bütün bunlar bize ibret olmalıdır, asıl namazın şuurunu ama korumalıdır. Ama nedir namazda böyle bir müdahale hakkı vardır. Burada duralım isterseniz. Dolayısıyla ne yaptık? Tek birimizi aldık. Fatih hakkında kıraatımızı yaptık. Fatih hakkında kıraatları, Zamuzur hakkındaki kanaatlerimizi yani birlikte paylaştık. İnşallah rüku, secde, kayda, ahire üzerine e, konuşacağız. Ayrıca tabiyle erkana ciddi bir vurgu yapacağız. Anlaşıldı Tabi tabi tabi yani bunlar namaz bittikten sonra yani namazların eda keyfiyeti diye yani her bir namaz nasıl eda edilir ve cemaatle de nasıl eda edilir bunu ayrı ayrı paylaşacağız inşallah. Evet. Yani geçen e, sene bazı noktalarda vurgu yapar bir e, şey olsun diye bazı noktalara vurgu yaparak gitmiştik bu sene hayır yani ibadetin içerisine gireceğiz inşallah. Hem nasıl, namazı nasıl kıldığımızı öğreneceğiz, hem de namazı cemaatle nasıl kılıyoruz, sonradan yetişmişsek nasıl kılıyoruz, ne şekilde tamamlıyoruz, hepsini birlikte paylaşacağız. Tamam. Evet. Bir Mescitlerde kilisevari, sedirler, tabureler, hatta renkli kurdelalar bağlamış, niş nişanlanmış olanlar vesaire. arka tarafın kilisevari sıra sıra oturaklarıyla donatılması bidat mıdır? Bir sorunun içinde de bir birkaç soru var. Sadece şey değil. Daha gerisi de var. Birincisi nedir? Mescidlere tabura ve sıraların konulması. Bu bizi de üzüyor. Doğru değil. Ne yapılabilir? Bir ara mescidi haramda da yapılmıştı. Böyle sandık gibi kutuların içerisine tabureler, açılır katlarına tabureler konulmuştu. Şimdi onu kaldırmışlar. Yine o şeye şekle dönüyor diye ama bir taraftan da olmasın da diyemiyoruz. Yani insanlar gerçekten oturarak namaz kılamıyorlarsa ne yapacaklar? Rüküve inemiyorlarsa ne yapacaklar? Bunu caminin içerisine devamlı kalıcı sıra koyarak olmaz Bu doğru değil. Gerçekten kiliseye benziyor. Belki. Evet bir de. Evet. Ayrıca bir soru. Birçok camide var. Ya caminin dışında nasıl şey alınıyor oradan. Rahatsız olan insanlar tabureyi getirsin, bu şekilde kılsın, sonra yerine iade etsin. Ee, belki böyle bir camiye gelmeyin de mi ve salahiyete sahip değiliz yani elbette ki. Ama camilerin de kiliseye döndürülmemesi doğru olandır. Bir arada bu, bu Müslüman ülkede e, bizim kiliselerimiz de, kiliselerimiz, camilerimiz de kiliselere benzesinler. İçeriye sıra koyalım, insanlarımız yerlere oturmasın. Cami için kiliselerde olduğu gibi okasra kurulsun diye teklif gelmiştir. Yani bunu öyle yapamayınca bu türlü yapma imkan ve fırsatı vermeyelim. Tabii ikincisi camilele e, nişanlar ve benzeri kurdele bağlamalar bunlar caiz değildir. Son derece mahzurludur. Kişiye vebal kazandırır. Ne cami ne de türbeye böyle bir hak ve salahiyetimiz yok. İyi bidat kötü bidat var mıdır? Bidatın iyisi nasıl olur ki? Biz veya yoksa Rasulullah'tan, Sahabeden daha mı iyi biliyoruz? Örnek namaz sonrası toplu namaz sonrası toplu talimatte tesbihat ve dua. Bu dalı dalı bu daha gitti bunun başka yere <gülüyor> geldim. Bir iyi bidat yoktur. Bidat kötüdür. Ama bidat niye denilir? Namaza gelen ibadetlere gelen sadece namaz değil, ibadetlerin aslında olmayan eke denilir. İbadet olacak. Yani sonradan bir şeyi kullanmak bidat demek değildir. Araba bidat değildir. Uçağa binmek bidat değildir. Gemi bidat değildir. İşte şöyle kalem kullanmak bidat değildir. Gözlük kullanmak bidat değildir. Bunun gibi değil, ibadetle bağlantılı olacak. Bir. İkincisi şeriatın yapısında ruhunda var olmayacak esasında. Şu diyelim, mesela namazlardan sonra talimatla toplu, talimat ifadesini doğru bulmuyorum ama toplu tesbihat diyelim. Buna ilim ehli hoş bakmıştır. Niye? Zikir toplu olarak yapılamaz mı? Yapılır. Anlaşıldı? Zikrin toplu yapılmasına şeriatta bir mani yoktur. Peygamber Efendi bulduğu zikir hakkı harikalarına otururdu. Ümmetimin arasında kendileriyle beraber olmamı var emreden Rabbime hamd ederim de dua ederdi. Ancak günümüzde iş dünyası, arkasından evlerde namaz kılınması, evlere dönünce namaz kılınması gibi alışkanlıklar kaybolunca, namazın terki yönünde, inanın bu cuma dışarıda kaldık biz. İyi de ıslandık, fena değildi. İyi de ıslandık, üstelik hasır altımızdık, o da ıslak yerdeydi, dizlerimiz de ıslandı, Oturdu, otur, otururken de ıslandık. Ne yaptık? Ben başıma geleni kendime misal vereyim, başkasına ne acet? Kalktık, gidelik, sünneti dedik, kendi mescidimizde kıladık. Yolda milletle lafa takındık, ikindi ezanı okundu, ben cumanın sünnetlerini kılmadım. Or orada kılsaydım kılacaktım, evi. gittim kılmadım, unutmuşum. Niye alışkanlığı kaybetmişiz biz bir kere? Şimdi bu nevi insanlar orada kılsın, derli toplu hareket etsin diye yapılıyor. Şeri şerifin ruhuna bu muhalif değil. Ama sorulacak olursa Allah Resulü devrinde bu böylece bütünüyle böyle mi olmuştur? Hayır. İslam'ın toplu zikre manisi var mıdır? Hayır. Dolayısıyla birçok ülkede de şöyle yapılıyor. İkindi namazı gibi, sabah namazı gibi farzla bitiyorsa toplu tesbihat yapıyorlar. Yatsı namazı gibi, akşam namazı gibi sonunda sünnetler varsa herkes kendi yapıyor. Böyleye çevirmişler. Bütün bunların yapısının hiçbirisinde çok sıkıntı İslam'a muhalifet vara benzemiyor. Yani bu da bidat diye adlandırmak yerine günümüzde böyle yapılıyor. Ama sorunca Allah Resulü devrinde böyle miydi? Hayır, eğer insan tesviyatını kendi çekerdi, manası, manasında söylenmelidir. Evet. Şimdi bir başka bir e, bitatı hasene şekliyle Hazreti Ömer'den biliyorsunuz bir e, teravih namazının tamamının cemaatle kılınmasıyla ilgili bir söz var. O söz bitatın da hasene olduğunu göstermek için değildir. Bunu bidat diye isimlendirmeye tepki cümlesidir biraz. Yani bidat da olsa güzel. Yani böyle daha güzel. Parça parça kılınmasından, darmadağınak kılınmasından, kimisinin okuyup kimin okumamasından böylesi daha güzel manasına biraz tepki cümlesidir. Evet. Allah'tan söz ederken Tanrı demiyorsa diyemeyiz. Doğru da değil. Neden mescitlere cami diyoruz? Hayır bu ikisi birbirine değil. Yani mescitlerin biraz daha büyüğüne cami denilir. Bunda, bunda, bunda mani yok bilesiniz futbol statları da cami değil mi? Hayır. Lugat manasını her şey. Her şey lugat manası gider. Bağdın ıslah manası kazanır. Buradaki cami namaz kılan müminler topluluğunu kubbesinin altına, çatısının altına toplayan büyük mescitler için kullanılmıştır. Ee, bu Bunlara hiçbir mahsur yoktur. Siz kıymetli hocalarımızın Hilme, buna dikkat etmesi gerekmez mi? Biz dikkat ediyoruz. <gülüyor> futbol sahasını cami demiyoruz. Evet. evet. Evet. Yeah. Kardeşim Hanbeli mezhebine geçti Hanbelilik ve Selefilik aynı diyor İkimiz de buradayız bilgi verir misiniz Bu iki saatte konuşmaya gereklerim bir mesela Şöyle şöyle diyeyim Yani e, Selefi geçinenler Bilgilerinin çoğunu Prensiplerinin çoğunu Hanbeli mezhebinden Aldıklara doğru e, Ama e, Hanbeli mezhebinde her şeyle Yapmıyorlar İkisi birbirine yakın hadisedir. E, selefilik ifadesi tekrar ediyorum. Güzel bir ifadedir. Ama her imam selefiliği iddia eder. veya da her imam Ebu Hanife'de, İmam Şafii'de, Ahmet İbni Hanbel'de, Leys İbni Saad'de, İmam Evzai de Allah Resulü'nün nasıl yaptığını bulmak için çırpınır. Yani birisini selefili adlandırıp öbürlerini dışlamak doğru değildir. Yanlış bir ifadedir. Görüyoruz nitekim hepsi Gerçekten Rabbimizin bu ayetten Allah Resulünün bu hadislerden muradı nedir onu bulmanın çırpıntısı içindedirler. Yani şimdikiler işi biraz işte cemaatvari şeye dökmüşlerdir. Belli kalıplara dökmüşlerdir. Bu yüzden ben e, selefi geçinen ifadesini biraz böyle kullanıyorum. Yani arkadaşlarının bazı konulardaki iyi niyetlerini yadırgamıyorum. Safiyetlerini yadırgamıyorum ama zaman zaman da şiddete düştükleri Belli dar kalıba kaplandıkları Hatta Hanefileri Onlar da biz onların içinden geldik e, Mutasıpla itham ettikleri halde Kendilerinin 3-4 katı daha Mutasıp olduklarını biliyoruz Yani İslam'ın Tek görüşü buymuşçasına Görüşlerinin söylediklerini biliyoruz Bazen namazda kaçıncı rakette Olduğumu unutuyorum İlk oturuşu yapmak şartıyla 4 rakette bir namazı 5 rakette kalıp seyirse yapsam namaz Olur mu? Bunun cevabı şu kaltamız rekat şüphe ediyoruz. Üçüncü rekatta mıyım? Dördüncü rekatta mıyım? Kendimi ne kabul edeceğim? Üçüncü rekatta kabul edeceğim. Seyyus Teyzesi yapacağım. Şimdilik kısa ifadesi bu. Çünkü üç kıldığım kesin. Dördüncü şüpheli. Anlaşıldı üçüncüye kalktığım kesin. Dördüncü şüpheli. Şüpheliyi makaslayacağım. Üç kabul edeceğim. Sonra Seyyus Teyzesi yapacağım. Tamam. Gerisini inşallah sırası girince. Arkadaşım anaokulu öğretme, öğretmeni olmak için eğitim alıyor. Oyuncak ve boyama yapacaklarmış. Bu caiz. Oyuncu, be, oyuncak bebeğe. Tıpkı asıl bebek gibi. Barbie e, baby diyorlar ya. Barbie baby gibi değil. Hayır. Yani kız çocukları için e, oyuncak bebek dikmekte. Var. Sakınca yok. Tamam. Burayı mı bitireyim Gönce? Bir hadis olduğu söyleniyor. Şöyle ki bir ane Habeş'i ezan okuyken sesini daha çok yere okuması için boru kullanarak kurulmak istiyor. Efendimiz izin vermemiş buna. İlk defa duyuyorum. Ben, ben ta yani azanı ilk azanı Muhammedi olmadan önce insanları cemaate neyle çağıralım diye bir istişare sırasında boru teklifleri yapılıyor. Efendimiz bu boruyu kabul etmiyor. Boru teklifi. Ondan megafon gibi bağırmak için değil, düt dürü düt, dürü düt demek için. E kısaca ifadesi bu. Bu Yahudilerin adetidir. Onlarda mukaddes boru vardır. İnsanları o nevi haberdar ederler. E bu Yahudiliğe benzetişen Resulullah bunu kabul etmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Ben bunu sizin dediğiniz gruptan biri söylerken işittim. Böyle bir şey var mı? Bu hadis sahih mi? Varsa cevabı söyledim zannediyorum. Namazın her rakatında Hanefiler ve Fatiha'nın başında besmele çekilmeli midir? Doğrusu, doğru olan çekilmesidir, evet. Cuma vakti ne zamandır? Öğrenemadığın vaktidir. Cuma vakti kadının alışveriş yapması haram mıdır? Değildir. Bak bundan soruları cevap kolay. Böyle sorun. Kısa. Üniversitede okuyan bir öğrencinin ihtiyacı varsa, beyaz eşyayı endeksli olarak devlet kredi veriyorsa bunu alması caiz midir? Devletin beyaz eşyayı endekslemesi doğru değildi. Çünkü beyaz eşya aniden düşebilir de çıkabilirdi. Ama devletin bu krediden muradı faiz kazancı değildir, adli değildir. Talebeden de kar etmeye çalışmıyor. Devlet belli oranda uğrayacağı zararı önlemek için böyle bir baz alıyor. Aldığı baz çok doğru değildir ama bu krediyi almakta bir sakınca yoktur. İnşallah. Evet. Buyur. Me memurun maaşı da... Ma buyur. Evet o da endeksli ama Toki'nin başka sıkıntıları da var yana. Maaşın işte sadece e, memurun maaşını buna endekslemek yani beyaz eşya endeksleme doğru. Beyaz eşya çok ucuzladı farkında mısınız eskiye göre? Yani ilk çıktığı yıllarda kana göre beyaz eşya milletin gelir seviyesine göre çok ucuzladı. Eski niye seri üretime başladığı için e, tek tip eşyalarda ne olur? Yani ani inişler ve çıkışlar veya rekabetler olabilir. Esasında ona göre en azından çok doğru davranış değildir. Ama bundaki yapılan akitler faiz akdi ve bundan kar beklenen bir akit olmadığı için evet. müsamaha gösteriyoruz. Anlaşıldı? Eksiği, eksiği ah diyorlar değil mi? <gülüyor> yani bu işte hedef esasen şey değil hedef tekrar ediyorum nedir? Zararı telafi etmeye çalışmaktır. Onun için zaten biz de hoş bakıyoruz. Bazen dua edilirken Allah'ın cehennem azabından koru gibi dualarda avuç işleri aşağı doğru çevirerek dua ediliyor. Sünnette bu var. Ya Rab bana zul, yani nasıl diyeyim zalimlere versamet verme, zalimlere fırsat verme. Cehennem azabından olumsuz duada eli yere doğru çevirmek sünnette var. Evet. Kaza orucu birisinin orucu bozulursa hem önceki kazası hem de o gün bozulan orucu için mi tutması gerekir? Sadece o günkü orucunu tutması gerekir. Sebepsiz bozdu bozduysa tevbe etmesi de gerekir. Kaza oruçlarında kefaret yoktur. Camide imamla namaz kılarken evlilik kesilse bayanlar da imamı görüşeceği namazı nasıl tamamlar? Allah yardımcılar olsun. <gülüyor> ne diyeyim mi? Yani normalde onun için dedim, tedbir alınması lazım. Yani imam tamamlayamıyorsa namazını yeniden iade edecek. Çünkü içtibah dediğimiz, ne zaman rükuya gitti, ne zaman imama açık muhalefetler kendini belli edecek demektir. Arada, Eğer... İşte buyur. işte buyur. Hani yani sizler. görmese, yani tabii şu var, devreye ne olur? Hemen dışa yakın olan insanların girmesi lazım, yüksek tekbirlerin getirilmesi lazım. E, bu ne iştibah dediğimiz karışıklığı önler ne zaman rükuya ne zaman secdeye ne zaman kıyama gideceğini biliyor ise namazı sahiptir. Bunlar da olmuyor sayı kastettim ben bunlar da olmuyorsa e, ondan sonra ne, ne yapacak namazını yeniden kılacak, kılacak te, tedbirini de alacak ama e, cemaat şuurlu olursa bu yüzde 99 dokuz oranında önlenir. Namaz kılarken saçımızın ya da boynumuzun göründüğünü fark etsek doğru olan düzeltmektir. Ameli ile düzeltmektir. Evet, Namazı tekrar kılması değil. Dörtte bir ve daha fazlası açılırsa namaz bozulur. Rüküm boyunca. Onun dışında doğru olan düzeltmektir. Kaş aldırmak caiz midir? Kaş da düzenliyse anormalliği yoksa değildir. Mekruhtur, tahrimen mekruhtur. Kaşı hepten aldırıp oraya cızıktırık çektirmek hiç doğru değildir. Kadın doğum uzmanına muayen olduktan sonra gusül almak gerekir mi? Hayır. Kadının çalışması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kadınlar zaruri olan, kadınlar zaruri olan bazen geçimini temin edecek, zaruri kalabilir. Kadına göre iş olabilir. Genelde İslam kadınların çalışmasına muharet değildir, ama doğru olan kadının evine sahip çıkmasıdır çünkü çocuk ona muhtaçtır, evin beyi de ona muhtaçtır. Erkeklik sattığına bakmayın siz. Kendi bu bulaşığını yıka, bulaşık bulaşığa benzemel, elbiseni yıkasa karışık yıkar, renkler birbirine karışır. Nokta nokta nokta, ona da karışır. Yani kadının çalışmasını mümkün mertebe azaltmakta, evine vakit ayarımını çoğaltmakta fayda vardır. Çalışan hanımların neler, e, nelere dikkat etmesini önerirsiniz evinin diliğine, düzenine ve yavrularına. Müzemmilin son ayetiyle, fatih ile alakalı hadis arasında... Bir nesih olabilir mi? Hayır. Hayır. Hayır. Nesih yok. Hadis arasında nesih yok. Kimse de bu manayı anlamamış zaten. Cemaatle namazda özellikle tarifte bayanlar safa geçme unsuzunda gevşeklik gösteriyor ve uyardığımız halde safa geçmiyorlarsa eline çubuğu alacaksın. Ne yapacaksın başkan? <gülüyor> Şimdi sağ, sağ. ilk önce nasıl edeceksin, öğreteceksin, anlatacaksın. Bakın namazdan. Yani. Biz dami, camiye her zaman gelemiyoruz. Geldiğimiz an Caminin hakkını verelim. İnat edecek. O, o, o da olmuyorsa dediğim gibi yapacaksın. Başka ne yapacaksın? Namazası Faneke'den sonra Fatiha'ya başlamadan besmele çekilmeden sadece besmele söylenerek kıldanan namazlarının durumu sünnet terk edilmiş olur. Tamam. Abdestteki günahlardan arınma hadisinde son damlasıyla rivayeti abdest suyunun e, silmemeliyiz. Yok. Yani vücuttan akan damla e, silmemeliyiz peygamber efendim silmemeyi tercih edermiş ama sebebi bu değildir ee, sıcak iklimde e, abdestin insanın bedeninde kuruması hem vücuda rahatlık verir hem güzel verir güzellik verir ama sen Erzurum'da ol da gel de silinme de göreyim ee, diyeceğim o Erler bağlandıktan sonra şafiler ve cehti duasını, duasını okur. Bunun delili asasen e, bunun delili daha önce olmalıdır. Çünkü bu namaza hazırlanırken insana yani ve ve şeylillazî fatar-ı vel ardı yani Mevla'ya yöneldim. O e, huşuyu ve Rabbin huzuruna belli bir şuurla duruşu ifade eder ve güzel bir ifadedir. Anlaşıldı? Yani aynı şeyi Hanefi'yle söyleyemez diye bir kaydı yok ama namazdan önce. Namazda zamlı sure yok. Zamlı sure var. <gülüyor> zamlı surenin başında besmele okumak gerekli midir? E, besmele ayete sureden ise veya Suriye besmele başlamak. Şöyle diyeyim. Hanefilerde suriye en baştan başlıyorsanız yani ve'l asri başlıyorsanız önünde besmele okuyabilirsiniz. Ama ortadan okuyorsanız mesela amına Rasuliyi okuyorsanız, sure ortasından okuyorsanız başında besmele okunması doğru değildir. Anlaşıldı? Aynı şekilde Tevbe suresinin başında da okumak doğru değildir. Çünkü Kur'an'ı ki Allah Resulü emretmemiş, oraya besmele yazılmamış. Ee, dolayısıyla doğru değildir. Tamam. <gülüyor> Namaz kılarken secde yapacağımız yere oturan çocuğu elimizde kaldırıp kenara çekmek namazı bozmaz. Başka yani yana kayarak secde etmekte namazı bozmaz. Demin önden geçerken onu söylemedim. Çocuk önünüzden geçiyorsa çocuğu da engellemek için çalışmayın. Çocuklar hürdür. İstedikleri yerden geçerler. Sırtınıza bile binerler. Bir mümin vefat edince kabre konuluncaya dek Kur'an okun, okun, okun, okun, okunmamasının sebebi nedir? Ee, Kur'an okunabilir. Yani bir mümin vefat edince onun için Kur'an okunabilir mi? Kabre konuluncaya kadar evet okunabilir. Ancak okunmamasının sebebi şu. Yani yanında okunuluyor. Yanında okunca ölü halidir. Yani dışarıya kötü koku sayılır, bazen ölünün ciğerinde kalmış nefes dışarı çıkar, tuhaflık yaşanır. Bu nevi hoş olmayan şeyler yaşanmasın ve hatırla bunlar kalmasın diye tedbirler cinsindendir. Yoksa caiz olup olmama açısından değildir. Anlaşıldı? Yani vefat ettiği andan itibaren bu kardeşlerinin duasına da muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim okumasına da muhtaçtır. Hayrı hasenatına da muhtaçtır kardeşleriniz için dua ediniz diyor Allah Resulü. Şu anda sorgu çekiliyor diyor ve benzeri Rabbana gfirlenâ veli ihvanine lezzîne bil iman ölen insan için, bizden önce imanla göçenler için duayı emrediyor ayet-i kerime. Bunlar doğru davranışlardır. Buyur. Yine aynı şekilde yani okunur. Yani hep de o deminki dediğim hadiseyle ilgili yoksa bununla ilgili değil. Göze kalem sürmek caizmi, kaşları işte demin dedim tahrimen vekro. Evet sürmeye cevaz veriliyor ama şey değil yani kalem sürmek ayrıdır. Kaş yapmak ayrıdır. Sürme çekmek yani kendi e, tabii bu şeyle e, kirpikleriyle sürmeyi buluşturmaktır. Öbür tarafı diyorum ya. Kaç tamamen alınıyor. Ondan sonra ona göre haşa Cenab-ı Allah'ın verdiği kastitili beğenilmiyor. Ona göre bir kastitili uyduruluyor. Sanat ile uğraşan insanlar, ebru, tesip gibi altın kullanıyor. İslam'da altın hususunda uyarılar var. Bunu tezin için işte bayanlar kullanıyorsa caiz. Bir de şiar dediğimiz ayeti kerimenin yazılması gibi İslam'a şiar kazandıran. Mesela Kubbede veya işte de her zaman silemeyecek noktalarda altın karışımının kullanılması gibi. şiar İslam'ı yüceltme için tezzin zinetiyle değil, çok işte şöyle desinler değil. Ee, mesela Medine-i Münevvere'de biliyorum, Mescid-i Nebi'de bildiğim karayla 36 ton mu olacak? Ne olacak? Yani böyle 12 ton mu tam aklımda kalmıyor? Altın kullanılmıştır kaplamalarda. Niye? paslanmasın, sedelenmesin, silince daima parlak ve canlı dursun diye. Bu tip tavırlar neden sayılır? Cenab-ı Allah'ın şiarını tazimden sayılırlar. Eğer ümmete bir ağırlık ve yük vermiyor ise bu nevi hallere cevaz vardır. Mesela kubbe yapmakta veyahut da büyük şekilde yapmak da nedir? Esasen insanın bir ihtiyaç olduğu hava bir şey var. Rahatlığı, ferahlığı e, millet dolsa bile Oksijen eksilmemesi vardır. Kubbe onun daha üstündedir. Ama bir ufuk genişliği veriyor. Uzaktan görünce de yani kendi mabedine verdiği değer gösteriyor. Bu açıdan bu nevi şeyler şiarlara tazim e, neyden sayılmıştır? Min takval diyor Cenab-ı Allah. Karpenin e, takvasından sayılmıştır. Bu tip şeyler e, caiz görülüyor. Şehirlerin meydanlarının geniş olması, kavşaklarının geniş olması... Belli meydanlara işte havuzların yapılması, geniş parkların yer alması da hem bundan sayılıyor hem şehri rahatlatan insanlara da gönül huzuru sağlığına, sıhhatına tesir eden şeylerden genel menfaatlerden sayılıyor. Onun için yabana atılmamalı günümüzde ya diyorlar şu havuzu yapıncaya kadar işte şu kadar fakire yardım edilirdi bazen o havuz o bölgeyi rahatlatıyor. Hele de camilere ayrılan bağlar, bahçeler ve benzeri ağaçlar o bölgeyi rahatlatıyorlar. Fatih Camisi'ni alın, Fatih'in haline ondan sonra bakın, olmayınca. Adres tarifini, bu bile bir nimettir. Falan yerdeki havuzu döneceksin, işte iki sokak sonra sağa gireceksin. Bu önemlidir. Aynı yollar cetvelle çizilmiş ki veya kargacık burgacık olursa insanlar daha çok burhan yaşar. Köydeki köylülerin hayatından nice ezanınca çamurun işte toprağın içindeki işte insanlar şehirde yaşayanlar daha çok depresyon yaşarlar. Aynı tip evler, aynı tip sokaklar, aynı tip şekiller. Onun için evet diye arada bir sürü haksızlıklarda yapılıyor, yolsuzluklarda yapılıyor ama çiçeklerin dikilmesi, bahçelerin yapılması, parkların yapılması, havuzlara, şelalelere yapıyorlar 3 kuruşa benzemiyor ayrı. Ya yapınca insan sırf üst üste taş yağsan tabi da tepesinden su akıtsan daha güzel olur inanın. Kaba saba şeyler yapıyorlar ama bunlar e, şehri rahatlatırlar. Camilerin güzel yapılması, bu tip şeylere kullanılması, ayetlerin bu nevi altın yazılızlarla yazılması ve benzeri şeyler hoş karşılanmıştır. Bu şiarı tazimden sayılırlar. Genişlik evet. De, evet, genişlik de öyle. Genişlik de öyle. Buyur. Evet mescitlerin tabii as, aşırı süslenmesi sadece duvarla değer verip de içindeki namaza değer ve değer vermemiş öyle. Yani bütünüyle yasak sayılması caiz olmaması manasına değildir. Misal olarak söylüyorum. Arabistan Yarımadası'nın da yeşilleneceği var. Ama bu yeşillenmek demek ki Arabistan'a Yarımadası'nı yeşillendirmeyin demek değildir. Kıymatı bu, bu manada demek değildir. Tamam?